Perişan FM Perişan FM Türkiye Radyolar, 4K Radyolar, 4K Radyolar, 4K Radyolar, 4K Radyolar Perişan, Perişan FM Hayat yeni serüvenleri erken açarken Hayatın kendisi haber olmaya devam ediyor Ve şimdi Perişan Efem, Hayat haberdir Hikayemizin adı Bankamatik memurları O keçe O gece o gece neşeyle yapmıştı genç adam ve karısı. Sabah bankadan çekecekleri paranın hayaliyle uykuya dalmışlardı. Ve genç adam sabahın erken saatinde çalan çalar saatin sessizliği yırtan sesiyle uyandı. Yarı uyanık yarı uyanmayık bir vaziyette çalan saat üstürmek için elini saate uzattı. Ancak, ancak saatler dün akşamdan itibaren ileri alındığı için saat her zamanki yerinde değil biraz daha ilerideydi. <gülüyor> Ve saati susturamadı, susturamadı, susturamadı. <gülüyor> Kış veya saat uygulamaları için gece yarısı saat 02'de geri ya da ileri almıyordu ya. Kafayı ona takmıştı. İyi de niye gece saat 02'de? Allah aşkına gece ne saatinde kaç kişi kalkıp da saatini geri veya ileri alırdı? Şunu daha uygun bir saat yapsalar olmaz mıydı? Olmaz mıydı? Olmaz mıydı? İşte bu ahval ve şerait içinde o sabah Güneş'in ilk ışıkları kuzey yarım küreyle olan randevusuna Yine tam vaktinde gelmişti Yeni bir günde yine bir güneş doğuyordu Ulan! Ulan her gün güneş doğuyor Bu kadar çok güneş nereye gidiyor Ne oluyor bunlara diye düşündü Oysa kutuplarda nüfus planlaması nedeniyle güneş 6 ayda bir doğuyordu Bugün maaşını alacaktı. Genç adam bir kamu kuruluşunda bankamatik memur olarak çalışıyordu. Bu işe tanıdığı üst düzey bir yetkilinin ile girmişti. Bir ay boyunca çalıştığı yere hiç mi hiç uğramıyor. Aybaşı gelince de bankamatiğe gidip maaşını çekiyordu. Çekilir bir iş değildi ama. Ekmek parası işte. Çekiyordu, çekiyordu, çekiyordu. Karısı Yeşim Hanım da bankamatik memuruydu. Ve o da çalışmadan maaş alıyordu. Karısının işi daha ağırdı. Çünkü çünkü haftada bir işe gidip imza atması gerekiyordu. <gülüyor> Çift maaşlı oldukları için ekonomik durumları iyiydi. Cepleri dolu olduğundan ülkede yaşanan demokrasi dışı gelişmelere karşı değil, aksine destekliyorlardı. Çünkü bundan besleniyorlardı. Ülke, ülke düze çıktıkça kurulu düzenlerinin bozulacağından korkuyorlardı. <gülüyor> Karı koca halka tepeden bakıyor ve içinden çıktıkları bu toplumu beğenmiyorlardı. Öyle ki karısı Yeşim Hanım benim oyunla çobanın oyu bir olmamalı derken kocası da %99 oy alsanız bile bizim borumuz öter diyebiliyordu. Evet demokrasilerde çareler tükenmiyordu ama bu ülkedeki bir çareler demokrasiyi tüketiyorlardı. <gülüyor> Halellecele giyinip yola koyuldu karı koca. Az sonra, az sonra bankamatiğe varacaklardı. Ve çalışıp hak etmedikleri o maaşlarını çekeceklerdi. Önce, önce karısı sonra da kendi çekti maaşlarını. Çok mutluydular. Paraları sayıp cüzdanlarına koydukları sırada hiç beklemediği bir şey oldu. Bir erkek, biri kadın, iki kişi. kaçta göz arasında cüzdanlarını çalıp hızla kaçtı oradan. Aman Allah'ım ne oluyordu? Bunlar da kimdi? Birbirlerine bakıp avazları çıktı kadar bağırdılar. Ama... Ama parayı alan çoktan Üsküdar'ı geçmişti. Belki de at bile almışlardı da atla geçmişlerdi Üsküdar'ı. <gülüyor> Kaçıp giden hırsızlarla birlikte bir aylık emekleri de boşa gitmişti genç karı kocanın. bu ne biçim ülke her taraf hırsız olmuş diye ağlamaklı bir sesle hırsızların arkasından koştular, koştular, koştular. <gülüyor> Maaşlarını çeker çekmez hırsızlara kaptıran çift Ertesi gün aldıkları bir haberle adeta şok oldular. Çünkü bir kamu kurumunda bankamatik memuru olarak çalışan ve bankamatik kulübesinde paralarını çaldıran bu çiftin paralarını çalan hırsızlar da bir kamu kurumunda bankamatik hırsız olarak çalışan evli bir çiftti. Perişan Türk ya da Yunan, Türk